Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'da 95.0'da Kamusla güreşiyoruz. yine yeniden güreşmeye başladık kısa bir ara verdik ee, nasılsın idemciğim iyi misin iyiyim Keremciğim sen nasılsın iyiyim halliçeyim <gülüyor> enerjik girmeye çalışıyorum ee, iyi baba. Yine uzaktan yayınlar devam ediyor. Radyomuzun çalışanları radyoda ama programcılar uzaktan yapıyorlar programlarını. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi yayın günümüz aynı. Pazartesi ancak yayın saatimiz değişti. kamusta Güneş programını bundan evvel hiç dinlememiş olan ilk kez bu saat diliminde Karşılaşan dinleyicilerimiz için e, baştan bir anlatmak, konuşmak istedik. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Çok kısa bir ara verdik aslında. 5 e, yıl aralıksız kamusla güreş devam etti. Bir yayın dönemi nefesin ardından tekrar başladık. E, bizim 11. yayın dönemimiz oluyor e, bu durumda. O kadar e, oldu mu ya? E, yani işte 5 yıl 10 e, yayın e, dönemi ediyor. Doğru diyorsun 11. yayın dönemimiz. Evet e, özlemiştik efendim, de <gülüyor> özledik evet e, küçük aralar nefesler iyi geliyor e, şimdi biz kimiz ne yapıyoruz kamusta güreş ne demek bir onunla tekrar başlayalım dedik eskiden bilenler e, bizi takip eden dinleyicilerimiz için ikinci baskı olacak ama e, efendim önce Kamuslu güreşi açıklayalım e, ara ara yaptığımız gibi Kamus sözlük anlamına geliyor. Osmanlıca bir sözcük bu. İşte Kamuslu Türkiye, Kamuslu Osmanlıya falan vardır belki oradan bilirsiniz ama kamusla güreş olmaz diye bir söz var, eski bir söz. Bu da her sözcüğün anlamı sözlüktedir. Kendi kendinize bir takım anlamlar, yeni manalar türetmeyiniz. Ee, anlamına sözlükten bakınız ya da o anlamını kullanınız biliniz manasına geliyor. Ancak biz e, sevgili arkadaşım Kerem'le kaosla güreşiyoruz sözlükteki anlamla yetinmiyoruz. Değil mi efendim? Yani evet e, yetinmiyoruz. E, daha doğrusu yani e, kaynaklarımız e, artırarak hikayeye bakıyoruz. Biz biraz üzerine düşünüyoruz. E, bazen kelimelerle e, oynuyoruz. E, İhtişareye yatıyoruz. Kelimeler üzerinde gerçekten çok böyle derin derin düşünmeye çalışıyoruz, çalışıyoruz Nazsan'a. İhtişareye i̇şte... E, ihtihariye yatıyoruz evet. <gülüyor> Hemen düzelttin tabii beni. Bir <gülüyor> <gülüyor> olarak. Evet, bu arada benim evet geçmişim edebiyatçılık ama bizim ortak noktalarımız Kerem'le geçen hafta bir aradan sonra yayın dönemine başlarken neden bu programı yaptığımız ve neden ikimizin bu programda birleştiği üzerine biraz konuşup düşün. Kerem çok güzel bir çerçeve çizdi. Bir daha çizsene Keremcim <gülüyor> o çerçeveyi. E çizeyim canım yani sonuçta e, biz bu programı aşağı yukarı e, dediğim gibi 11. yayın dönemine girdik. E, ikimiz de konuşkan kişiler olduğumuzu düşünerek e, kelimelerin e, yolculuğu e, konuşkan kişiler için belki biraz daha anlamlı olabilir. E, biz kelimelerin sihrine inanan insanlarız. E, kelimeler e, dolayısıyla yani daha doğrusu aslında hem birbirimizle iletişim haline e, girmemize e, dolayısıyla birbirimizle daha dayanışma halinde olmamıza e, hatta e, birbirimizi anlama, daha iyi düşünme, iç dünyamıza daha kolay girebilme e, vesile oluyor. E, bu anlamda programın da önemi benim açımdan e, ve senin açımdan da çok önemli olduğunu biliyorum. E, bizim kendi kelimelerimizin bir yerlere ulaşacağını düşünüyor olmak ve bu kelimelerin sihriyle de birlikte paralel duruyor. E, benim için çok o anlamda çok manidar. E, sen ne dersin? Evet, ben senin bu açıklamana çok katılmıştım zaten. Bunu ilk programda dinleyicilerimizle de paylaşalım demiştim. Bu konuşma ve iletişim başlığına ben okumayı da eklemek istiyorum. Zaten Kerem de söylemişti aramızda konuşurken. Hatta bizi birleştiren, arkadaş yapan şey de okuma ve kitaplar oldu aslında çok geçmişe döndüğümüzde. Yani bu çok okumak, konuşmaktan etmek. Ve iletişim kurmayı sevmenin kelimelerle e, ilintisi gerçekten de kamusta güreş programını e, anlamlı kıldı. Bu kadar uzun zamandır devam etmesine ve belki de devam edecek e, olmasına da sebep oldu diye düşündük. E, bir yandan da e, bu e, bizi tatmin eden, e, öğrenerek çoğalan, artan, aramızdaki iletişimi arttıran şeye dinleyicilerimize de katarak böyle... Kalabalık bir grup içinde bu kelimelerin hikayesinin gelip gitmesine nasıl keyif verdiğini konuştuk. Evet. Ya bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi kelimelerin tabi takibini sürdürken aslında gündelik hayatımızda bazı kelimeleri nasıl yanlış kullandığımızı bizim için de geçerli bu. Hı hı. Ve doğrultarak ilerliyoruz aslında. Bizim bizim için de sürekli bir sürpriz oluyor program esnasında, öncesinde çalışma. Doğru, Çünkü ilerleme. Bazen, evet, şaşırarak devam ediyoruz. Ancak bu şaşkınlık şöyle bir şey besliyor bence. Ee, öğrendiğimiz ve yeni yeni anlamlar ve daha doğrusu anlamını da yanlış bildiğimiz şeyleri günlük hayatımıza doğru olarak aktardığımızda aslında başından beri altını çizdiğimiz o iletişim Mevzusunu daha da derinleştiriyor gibi geliyor bana. Çünkü artık daha doğru kullanmaya başlıyoruz. Yerinde kullanmaya başlıyoruz. Dolayısıyla iletişimde daha açık bir hale, daha anlaşılabilir bir hale dönüştüğünü düşünüyorum ben. Kendi adıma ara ara bunu çok hissettim. Evet, bir yandan da şey de oluyor, yani aslında tek bir mana olmadığını ki kamusla güreştiğimize göre biz de o sözcükteki tekil manayı da kabul etmiyor oluyoruz zaten evet. baştan. Ee, i̇ncelerken, araştırırken şeyi görüyoruz, ee, yani sözcüklerin zaman içinde değişen anlamları, toplumdan topluma hatta aynı toplumun içindeki farklı bakış açıları, e, işte bilinçler, coğrafyalarla başka manalara gelişi, bir de işte insanın kendi içinde bir aynı sözcüğü hem olumlu hem olumsuz anlam yükleme hali de bizim yıllar boyunca çok dikkatimizi çekmişti Kerem'le. Şimdi şeyi söyleyerek aslında bu yeniden tanıtım kısmını ben tamamlamak istiyorum. Nasıl yapıyoruz kısmını? Burada bütün bu çalışmalarımızı bir kitaba çevirme e, arzumuz da var. E, çok yavaş ilerliyor. Ancak e, bize bu başlıkta yardım eden sevgili Mukaddesi de burada bir almak istiyorum. E, bu Teşekkür işi nasıl ederim, Mukaddesi? Evet, sevgilerimizi yollayalım. E, bunu nasıl yapıyorsunuzu dinleyiciler merak ediyordur. Ben merak ediyorum mesela demişti. E, bir kısmını biraz Kerem söyledi aslında. E, tabii ki sözlükler yok elimizde. Pek çok kaynak var. Yani ta... Tarihten e, mitolojiye, edebiyattan e, bilim kitaplarına kadar, e, hatta aramızda e, belki de tek rekabet budur, değil mi Kerem? E, ben bu kitabı aldım, sende var mı? Hı, ben de yok falan. Neden bana söylemeden aldın? Benim alttan ben? alttan sende gizli bir rekabetim var diyormuşum. <gülüyor> Aa, bilmiyorum bunu da. Bu bilmiyorum. arada arada bu arada bu 6 aylık arada onu fark ettim diyormuşum. <gülüyor> ee, evet, şaka yapıyorum, elatife yaptım. Ee, Evet dediğin gibi ama bu kaynak tabi bu kaynak serüveni ilginç oldu bizim açımızdan. E, çünkü kaynaklar sonsuz e, ancak hani yerli yerine oturması bayağı bir zaman aldı. Belki de tam oturmuş da sayılmaz aslında. Çünkü e, yani daha doğrusu e, artmayacağı anlamına gelmiyor. Keza habire artıyor. Habire karımla kütüphane kavgası yapıyor. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Yer sıkıntısıyla e, kavga etmeye devam ediyoruz. E, zamanla oturdu tabi değil mi? Hani işte ilk başta temel sözlüklerimiz var da tabii ama onunla birlikte hem yeni çıkan yayınları takip ederek evet. hem de başka kaynaklara ulaşarak kelimelerin işte o sihrini daha da genişletmeye çalıştık. Çalışıyoruz, devam edeceğiz diyeyim. Şimdi Kerem'ciğim o halde bu paylaşımı başka kaynaklardan da yapıyoruz. Onları da sen paylaş, dinleyicilerimiz bize nerelerden nasıl ulaşabilirler. Artık başlayalım. Evet. Konuştuk konuştuk ne yapıyor bunlar bir türlü anlam anlamadık diyecekler. <gülüyor> başlayalım. Ee, e, bizim Gmail adresimiz var kalmusla güreş e, aynı isimle. Sosyal medya hesaplarımız var tabii. Instagram'ı kullanıyoruz ama aktif olarak e, Twitter'ı kullanıyoruz. E, bu alanlarda e, bazen paylaşamadığımız... E, Bazen paylaştığımız bazen, açmak e, istediğimiz e, evet. ya da görselini kullanmak istediğimiz sözcükler oluyor. E, oralardan ulaşabilirsiniz bize. E, bazen evet. de hani bize e, sorularınız olabilir, paylaşımlarınız olur. Lütfen yazınız kamusulagureci@gmail.com'a, Instagram ve Twitter üzerinden de yazabilirsiniz. Evet. Sosyal medya hesaplarımız bunlar. E, bu dönem yayın e, konseptimize girmeden bence bir şarkı arası verelim. E, sonrasında Gerçekten dönem, evet, o kadar zaman geçti değil mi? Evet. Bu dönem ne yapacağımızı konuşacağız. Bir şarkı arası veriyoruz. Şarkıyı sen istersen ilet sevgili seyircilerimize, dinleyicilerimize. Evet o zaman Amerika'dan geliyor A Horse With No Name. FM 95 MHz Açık Radyo'da kamusta güreş devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz programın ilk yarısı kim olduğumuz, niye bu programı yaptığımız, neden kelimelerle uğraştığımız konusuna bir girdik çıkamadık. Şimdi artık yeni yayın dönemimizin konseptini açıklayalım diyoruz. Çünkü her yayın dönemi bir konsept başlığımız oluyor. O başlığın altında seçtiğimiz sözcüklerle devam ediyoruz. Beş yıl boyunca Açık Radyo bize gerçekten hiç karışmadı. Şunu yapın, bunu yapın, yapmayın demedi. Sonuçta radyoculuğun gerektirdiği şeylerle ilgili uyarı ve kurallar dışında başka bir şey paylaşmadı. İlk defa sevgili Ömer Madra bu yayın döneminde isimlerle ilgili bir şey de çok dikkatini çekmiş. Onunla ilgili bir program yapabilir misiniz acaba diye sordu. Bize de bu e, isim başlığı böylece söylemiş olduk artık. Ad isim konseptini seçmiş olduk bu yayın dönemi. E, Madra'nın dikkatini çeken daha spesifik bir başlık var. Ama biz bir altı ay boyunca bu e, programı devam ettireceğimiz için e, pek çok şeyden bahsedeceğiz ve arada da o konuya geleceğiz. E, o, özellikle insan isimlerinde e, böyle e, savaş, saldırganlık, kuvvet, e, olumsuzluk ifade eden isimlerin ne kadar çok olduğuna dikkat etmiş. Oradan biz ad, e, isim başlığına, e, soyadını, e, göbek adını, lakabı da ekleyerek e, ilerleyeceğiz. Sadece e, insan isimleri değil tabii. Değil. E, bir yandan e, program öncesindeki hazırlıklarımızda da e, sadece insan odaklı değil de. Ee, diğer canlılara, hayvanlara, bitkilere de e, koyduğumuz isimler üzerine de düşüneceğiz. E, şimdiden böyle söylüyoruz ama <gülüyor> bazen e, öngörülerimiz tutmayabiliyor. Çünkü zaman içerisinde e, belli bir kısıtlama var tabii yayın süresiyle ilgili. E, bazen sözlerimizi yerine getiremeyebiliyoruz sözlerimizi. O anlamda şimdiden affolsun ama... En azından şimdi... amacımız... Amacımız mı? o. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sırf insan evet. isimleriyle kalmamak. Ee, efendim... E... Şey üzerine konuştuk Kerem'le at koymak çok insana özgü bir şey tabii yani sadece insana özgü hatta en azından bildiğimiz bir takım birbirleriyle daha ileri iletişim metotları olan hayvanlar var. Bilim ilerledikçe bunu da öğreniyoruz. Daha çok yakın zamanda sanıyorum kapsülde okumuştum kapsülde Yunusların mi? kapsül diye bir haber kanalı var. <gülüyor> <gülüyor> ben <de. gülüyor> evet, kapsül herkes... kapsül. <gülüyor> Herkes biliyormuş gibi söyledim ama e, çok da güzel, e, güvenilir, e, bilgiler veren e, bir kanal. E, araştırarak ulaşabilir, takip edebilirsiniz. Yunusların belli bir bölgede, bölgeyi şu an hatırlamıyorum, birbirleriyle iletişim için yeni yeni bir takım frekanslar kullanmaya başladıkları tespit edilmiş. Hatta yavrularını çağırırken başka bir ses kullandıkları artık dediğim gibi bilmediğimiz bir biçimde bazı hayvanlar da ad veriyor olabilirler ama bildiğimiz kadarı ad verme insana has bir şey ve sadece varlıklara da değil yani yaptığımız eylemlerin düşüncelerin işte üretilen birtakım fikirlerin hepsinin Evet eylem diyoruz zarf diyoruz başka başka adları var ama Aslında gene söylüyorum ad koyuyoruz adlandırıyoruz evet. adlandırıyoruz evet neden adlandırıyoruz sence Kerem neden insan böyle bir ihtiyaç hissediyor Yani işte ver git al yemek elma falan tehlike gibi şeylerle de yaşayabilmiş insan yüzlerce, binlerce, on binlerce yıl. Kolaylaştırma yöntemi yani bir yandan. Daha iyi tanıma yöntemi. Daha iyi iletişime geçme yöntemi. Tabii insan hep böyle bir çerçeveleme bir yuvarlama eğilimi de var. O anlamda da bir çerçeveleme sınıflama, kategorize etme, sabitleme. diğer diğer sabitleme diğerlerinden ayırma. Evet. Aklıma ilk başta bu başlıklar geldi. Doğru, e, belgesiz çok... bir şeyken onu belirli bir hale döndürüyor ismini koyduğun anda. Dö döndürüyor ama o da tartışılır bir şey tabii. Çünkü Hı -hı. koyduğun anda e, sanki sınırı da çizmiş oluyorsun. Ama oluyor musun? E, çünkü iletişim çok... E... Kişiden kişiye, e, zekaya, yetişilen yere, e, zihnimizin çalışma metoduna göre de değişen bir şey. Yani bütün hı hı. o sınıra rağmen e, aynı sözcüğün bambaşka şeyler ifade etmesi de söz konusu. E, Mutlaka ama benzeşikler dediği bir şey de var. Yani benzerler var. O benzerleri birbirinden ayırmak için de bazen mecburen adlandırıyoruz. Öbür türlü adlandırmasaydık hayatın, yani tabii ki hani bu... Bir kültür tarihi buna bambaşka bir açıdan da bakılabilir ama şöyle bir düşün, hakikaten bu benzer olanların ayrılmadan hayatımızda olduğunu düşünsen adlandırmadan böyle bir bilgi kaos içerisinde mi olurdu, nasıl olurdu? Yok, insan Bakın, denen varlık buna dayanamazdı bence. Çünkü bir şekilde bir sınıflayıp kategorize etmeye dönük bir yapımız var. Evet. Ee, bu işte insanları, fikirleri, doktrinleri olduğu kadar sözcükler bularak bütün diğer varlık Eylemleri, edimleri de e, bu şekilde bir çerçeveliyoruz. Nasıl e, oluşturuyoruz adları? İşte aslında bazen benzeterek, benzetmelerden, görünüşlerden yola çıkarak, çağrışımlardan, bazen sese dayalı e, koyuyoruz e, adlarını, sözcüklerin. Ve tabii dilin yapısına göre, hani kök ek yapılı bir e, dilse, dil geliştikçe artık var olan bir kök var, ona ekler ekleyerek, Sözcük ve isim oluşuyor. Aynı zamanda ölçü yapılı bir takım diller var. Onlarda da o ölçüye oluşuyor, göre oluşuyor sözcük. Her şeyin bir adı var mı peki sence Kerem? Bu da beni bir düşündürdü. Her şey evet. derken somut olarak kastetmiyorum tabii. Soyut olan her şeyi de kastediyorum. Şimdi beni böyle bir düşündürüyorsun ama... Sen ne diyorsun bu konuda? Yani <gülüyor> böyle bir havada kaldı soru yani benim için şu an düşünemedim tam olarak. Ya Her şöyle şimdi. artık hani dünyada ya da güneşin altında söylenmemiş hiçbir söz yok diye bir laf vardır. Tam da öyle değil herhalde çünkü değil, değil, evet. <gülüyor> geçen zaman sürekli yeni bir takım kelimeler giriyor. Tabii yeni kelimeler. Haznemize. Bir de yeni, yeni yeni tanıdığımız şeyler de çıkıyor tabii özellikle bu bilim alanında. Sürekli yeni gelişmeler oluyor. İşte yakın kavramlar, e, retiliyor. Yeni bir işte buluş e, var ya, ya da ne bileyim yeni bir e, bir madde bulunuyor. Madde yeni diyor. bir geze, ge, gezegen keşfediliyor. Çok doğru. Bunlar daha somut. Bir de aslında ha, soyut o evet. da var. Yani soyut da aslında. Somutun yanında tabii. Yani davranışların veyahut da dünyada ola gelen şeylerden yola çıkarak bulunmuş yeni kavramların sürekli üretildiğini de görüyoruz. Hı. Bir Böyle de coğrafyaya göre de değişiyor. Yani soyutluk deyince aklıma bu duygular sözlüğü geldi. Sevgili kolektif yayıncılık bir ara bize destek olmuşlardı. Evet. Şimdi coğrafyadan coğrafya duygu du du hallerinin e, ifade edilişinde, adlandırılmasında değişiklikler var. Bize çok yabancı olan bir şey. Belki zamanla daha da yakınlaşabiliyor. E, i̇letişim kanalları arttıkça, dünya daha da hani küçüldükçe belki bizim için de manidar olabiliyor. Doğru, küreselliğin daha... artısı bu. Evet. Evet. Artık adlara geçelim. En azından program e, bitmeden adlarla ilgili bir şey söyleyelim. E, bu isim verme olayı çok ilginç. E, yani neye göre? Insandan başlamış olalım gene de biz. E, i̇nsan yavrusuna hemen bir isim veriyor. E, uh -huh. Yani bir adlandıran var, bir de adlandırılan var. O adı bütün ömrü boyunca üstünde taşıyan kişinin kendi adı üzerinde bir hükmü yok. Evet maalesef. Var hükmü şöyle hani sonundan değiştirirse. <gülüyor> e, evet ancak. <gülüyor> o da çok seyrek olan bir şey. Bilmiyorum hani istatistiki bir bilgim yok ama ancak tabii hani böyle bürokratik işlemlerin hani yoğun olduğu ülkelerde bu büyük bir sıkıntı muhtemelen. Yani insan bir ismini değiştirmeye kalksa işte ehliyetinden işte ne bileyim, banka kartlarına işte bulunmuş olduğu ticari kurumdan atıyorum işte kimliğine. Mesela birçok değişiklik yapmak durumunda kalıyor. O anlamda belki hani gerçekten vazgeçenler de vardır. <gülüyor> Onu getiriyorum. Kerem, o, ad, o, o. addan çok soyatta da bazen değişiklikler yapılıyor çeşitli sebeplerden ama aile e, ve soy e, genellikle değer verilen bir şey olduğu için bu da biraz güç ama yapanlar var. O zaman biz programı tamamlarken bu arada e, prodüksiyonda sevgili Robin tayar, tayar var ona çok teşekkür ediyoruz. Bize bir dakikanız kaldı dedi. Bir dakikada şunları söylemek istiyorum. E, neye göre ad verildiğini e, konuşarak bitirirsek... E, Şimdi aslında bu kızıl derilerde ya da Dede Korkut hikayelerinde yaptığına, kahramanlığına veyahut da özelliğine göre ad verme gibi bir şey var. Ben buna çok olumlu yaklaşıyorum. Ama artık öyle verilmiyor adlar. Genelde inançlar, beklentiler, umutlar bulunulan ailenin bir takım özellikleri ya da yerin özellikleri ismi beraberinde getiriyor bu sevgili... üzerinde çok düşündük yani evet, bunun, çok. düşüncelerimizi paylaşacağız isim alt konularken motivasyon kaynaklarının hangi oldular dikkate alınıyor bunlara hepsine bakacağız ama süremiz litte sü maalesef <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz de bu başlık üzerine düşünürlerse gelecek hafta artık adlarla ilgili daha spesifik konuşarak devam edeceğiz. Hoş bulduk, hoş geldiniz diyoruz. İyi haftalar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın, iyi haftalar. Kamusla Güreş Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası.